Avrupa Birliği'nin oluşum felsefesinin temelinde bir ekonomik birliktelik, tek bir ekonomik pazar yaratma düşüncesi vardı. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa'da bu ekonomik birlikteliği yaratmanın ilk adımı olarak kömür ve çelik üretiminin tek bir havuzda toplanması ve artı değerin bölüşümü, ortak çıkarların paylaşımı düşüncesi gelişti. Bunun arkasındaki bir neden de ard arda iki savaş görmüş ve yerle bir olmuş Avrupa'da bir savaş daha yaşamama beklentisiydi. Ekonomik birliktelik Avrupa ekonomik topluluğuna dönüştü ve sonrasında giderek büyümeye başlayan birlik, siyasi bir birlikteliğinde temellerini atmaya başladı. Ama ekonomi bu birlikteliğin hala çekirdeğini oluşturuyor. Avrupa Birliği tarihinde özellikle de genişleme kararına damgasını vuran zirvelerden biri 1993'teki Kopenhag zirvesi oldu. Bu zirvede birliğe üye olmak için başvuran adayların yerine getirmesi gereken siyasi kriterlerin yanı sıra ekonomik kriterlerde değişikliğe uğradı. Eskilerinin yerini yenileri aldı. Peki acaba bu kriterler neler? Avrupa Birliği'ne aday ülkeler ne tür değişikliklere gitmek durumunda? Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Brüksel'deki temsilcisi Bahadır Kaleağası. Avrupa Birliği'ne iyi olmak sonuçta her iki tarafın da tabiri caizse üzüm yemesine bağlı. Bu konuda ister istemez belli koşullar, belli yükümlülükler var ortada. Ve bunları yerine getirmek için sadece aday ülkenin değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de sorumlulukları var. Çünkü ortada işlemesi gereken bir birlik var. İşlemesi gereken bir parasal ve ekonomik birlik, işlemesi gereken bir tek pazar, işlemesi gereken bir ekonomi yönetimi. Dolayısıyla ada ülke hazır olmadan bu sorumlulukları yüklenmeye ve haklardan yararlanmaya girerse, bu ne Avrupa Birliği'nin hali hazırdaki üyelerinin yararına, ne de ada ülkenin yararına bir durum oluşturuyor. Ada ülke hazır olmadığı bir yere girdiği için zorlanıyor ve bunun olumsuz etkilerine maruz kalıyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği zayıflıyor bundan dolayı. Bir de bunun üzerine ada ülke güçlü bir birliğe girmek isterken zayıflamaya başlayan bir birliğin içinde buluveriyor kendini. Kendisi yüzünden olsa da. Dolayısıyla bu işin mantığı tamamen bir çıkar ortaklığına dayanmakta. Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı sonrasında ilişkilerin artık ülkelerin birbirini ezmesi, sömürmesiyle kalıcı bir düzen kurulamayacağının kavranması anlayışı üzerine kurulmuştur. Bu yüzden katılımda da ekonomik kriterler tamamen bu yönde olabildiğince objektif konular. Her şeyden önce bir makroekonomik istikrar gerekmekte. Ki bu aslında Türkiye dışında diğer aday ülkeler için bir ön koşul olarak da dayatıldı. Bugün Türkiye için baktığımızda işte sadece siyasi kıstaslar da dayatılmakta. Diğer ülkeler için etkin işleyen bir serbest piyasa ekonomisi ve makroekonomik istikrar aranda. Bunun yanı sıra çok önemli bir takım istikrarsızlık kaynağı olabilecek politikaların hükümetler tarafından uygulanmaması gerekmekte. Bunlar işte yüksek, yüksek faiz politikası, çok fazla müdahaleci politika devletleştirme veya özelleştirme sürecinin sekteye uğratma e, gibi veya işte bir anda kamu açıklarını e, arttırma e, bir anda e, çok fazla derecede e, sağlık e, sigortası, işsizlik sigortası, sosyal politikalar gibi konularda e, devletin e, maliyesinin, kamu maliyesini zora sokacak kararlar almak ki üyelik sonrasında bunlar Avrupa Birliği'nde sorunlara haline gelebilirler. Tüm bu alanlarda gerçekten e, aday ülkelere çok önemli yükümlülükler düşüyor. Önemli bir ekonomik disiplin, e, önemli bir e, Avrupa Birliği'ne e, girişin sonuç itibariyle artık ekonomik çıkarları ortak paylaşma e, anlamına geldiğinin kavranması gerekmekte. Avrupa Birliği'nin başkenti olarak anılan Brüksel'deki bir taverna. Başkentteki yoğun bir iş gününün yorgunluğunu burada çıkaran insanlar, ekonomik kriterlerden ve bu kriterlerin özellikle son dönemde aday ülkeler içinde yarattığı tartışmalardan uzakta görünüyor. Ancak Brüksel'de özellikle üye ülkeler arasında genişlemenin ekonomik çıkarları olumsuz etkileyeceği şeklinde endişeler ve bu endişelerden kaynaklanan tartışmalar bitmek bilmiyor. Berlin'deki Sosyal Araştırmalar Bilim Merkezi yöneticilerinden Profesör Hans Dieter Klingemann, Avrupa Birliği politikacılarının en büyük korkusunun piyasaların bir anda ucuz iş gücüyle dolması olduğunu belirtiyor. Birçok politikacının kafasında bence yersiz olan korku, piyasaların bir anda ucuz iş gücüyle dolacak olması. Ancak bu İspanya ve Portekiz örneklerinin de gösterdiği gibi olası değil. Örneğin Polonya ve diğer aday ülkelerde yapılan kamuoyu yoklamaları birçok kişinin ülkesini terk etme isteğinde olmadığını ortaya koyuyor. Bence bu tamamen yersiz bir düşünce ancak üye ülkelerdeki işçi sendikalarının bu konuda endişeli olduğunu da belirtmek gerek. Ancak birlik içinde tartışma yaratan ve son dönemde genişlemenin maliyeti konusunda yapılan tartışmalar içinde geniş bir yer tutan başka bir konu da tarım. Avrupa Birliği bütçesinin büyük bir bölümünü kapsayan tarım teşvikleri, en büyük kavganın yaşandığı başka bir alan. Tarım teşvikleriyle birlikte bir başka tartışmada bölgesel fonlarda sürmekte. Peki tarım teşviki ve bölgesel fonlar nedir ve bu fonlar nasıl kullanılır? Bahadır Kale anlatıyor. Tarımsal fon Avrupa Birliği'nin üreticilerinin e, dünya piyasalarında e, Avrupa Birliği'ni belli bir şekilde de, gıda özellikle açısından tedarik etme, Yeterliliğini sürdürebilmesi için zamanında ikinci dünya savaşı sonrasında oluşturulmuş bir politika. Ve Avrupa de var olma nedenlerinin en önemli temellerinden birini oluşturuyor. Bütçesinin şimdiye kadar hep %40-45'i buna gitmiştir. Üreticiyi destekleme fonları bunlar. Çünkü dünya ticaretinde bugün artık önemli bir serbest ortam var ise bunun istisnalarının başına tarım gelmekte. ABD olsun, Rusya olsun, Çin olsun, Japonya, işte ABD diğer ülkeler bu konularda henüz bir ortak anlayış birliği içinde değiller. Bu nedenle her ülke birazcık kendi bacağından açılıyor asılıyor ve Avrupa Birliği de bu konuda son derece müdahaleci ve tarımının koruyucu bir politika içinde. Bölgesel fonlarda da aynı şeye söz konusu. Şimdi bir tek pazar yaratıyorsunuz, pazarın bazı bölümlerinde ekonomi çok zayıf, gelir çok düşük veya e, üretim ve sanayi varmış fakat e, uluslararası rekabet gücünü kaybetmiş eskimiş bir sanayi var çökmekte çevreye zararlı işsizlik artıyor işte suç oranı artıyor falan böyle durumlarda e, mutlaka Avrupa Birliği'nin bir e, düzenleyici müdahalesi gerekmekte e, bölgeler arasında çok fazla gelir seviyesi böyle çok fazla ekonomik kalkınma e, uçurumu a, tek pazarın işleyişini zora sokuyor ayrıca kimsenin çıkarına değil ee, ne kadar pazarda genişleme olursa o kadar o pazarın içindeki şirketler, zengin bölgelerin şirketleri diğer bölgelerde de mal satabilirler. E, diğer bölgelerde fakir olmamalı o zaman. E, diğer bölgelerin de bir üretim yapıları olmalı, altyapısı olmalı, limanları olmalı, telekomünikasyon yapısı olmalı. internete ulaşabilmeliler, e, eğitim düzeyleri iyi olmalı. insanlar orada yaşamak istemeli, oradan başka bölgelere göç etmek istememeli. E, o bölgeler çevreyi kirletmemeli, e, o bölgeler e, suçluğu e, üretmemeli o bölgelerde açılan marketlerde her türlü eşya çok rahat satılabilmeli. Pazar büyük olmalı. Yani çıkarlar ortak tek pazarda. Dolayısıyla bölgesel politika buna yönelik bir araç ve bir hayır kurumu değil. Tamamen yine bir ortak çıkar kurumu ve ada ülkeler açısından da geçerli olmakta. Ada ülkelerinde geri kalmış olan bölgeleri veya eskiyen, yıkılmakta olan, önemini kaybetmekte olan eskimiş sanayi bölgeleri bu bölgesel fonlardan destek bulmakta proje bazında. Avrupa Birliği'nin son genişleme kararını aldığı dönemlerde tarım ve bölgesel fonların belki de bu kadar sorun yaratabileceği fark edilmemişti. Ancak Avrupa Birliği'ne ilk genişleme dalgasında üye olacak adayların üretimlerinin ağırlıklı olarak tarımdan gelmesi, bu ülkelere verilecek teşvik miktarının yüksek olacağını da gündeme getirdi. Bu aynı zamanda üye ülkelerin aynı fonlardan aldıkları teşvikin azalması anlamına geliyor. Peki tarım konusundaki tartışmalar nereden kaynaklanıyor ve bu tartışmalar üreteceği nasıl etkilemekte? Evet yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği'ne üye olan Yunanistan başkent Atina tam bir Avrupa görüntüsü verirken Atina'nın biraz biraz dışına çıktığınızda işte yaklaşık 100 km kuzeyindeyiz şu anda Atina'nın hala tarımla hala hayvancılıkla uğraşan bir bölge burası. Köylüler, rahatsızlar. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'da özellikle hayvancılık ve tarımla uğraşan kesimlerin bunca yılın ardından hangi koşullarda olduğunu inceleyen arkadaşımız Gökhan Gökçe, köylülerin rahatsız olduğunu belirtiyor. Peki köylülerin bu rahatsızlığının sebebi ne? <gülüyor> Stelio Atina'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bir köydeyiz şu anda. Buradaki çiftçilerin epey dertler oldukları belli. Hayvancılıkla uğraşıyorlar ağırlıklı olarak. Biraz önce köy kahvesinde de konuştuk ve gerçekten geldi, sinirlendiler, kızdılar. Avrupa Birliği'nden çok da hoşnut, gözükmüyorlar. Neler dediler bize anlatır mısın? E, kısacası şu Avrupa Birliği'ne girdikten sonra epey bir e, sübvansiyon aldıklarını kabul etmelerine rağmen son 6-7 yıldır e, yani 10 yıllık bir mesafeden öncesinden bugüne kadar Avrupa Birliği'nin genel olarak Avrupa ülkelerindeki tarımcıların yüzdesinin düşürülmesini istediklerini anladıklarını bu nedenle da genel olarak bir tarım ülkesi Yana, yavaş yavaş sanayileşmesi gereken Avrupa ülkelerinden bir tanesi olduğu için e, şu andaki tarımcıların e, giderek azaldığından e, ve azaltılmaları için de gerekli sübvansiyonların kesilmesinden, e, efendim, ilaçlamalar için almış oldukları finansların kesilmesinden veya e, üretimin azaltılmasından yani zorunlu olarak azaltılmasının şart koşulmasından şikayetçiler. Dolayısıyla hem Yunan devletine Avrupa Birliği'nin şartlarını kabul ettiği için hem Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizmalarına yani tarımla ilgili karar alma mekanizmalarına olan şikayetlerini dile getirirler ve kızgın bir dil kullanarak. Genişlemeyle ilgili de sorular sordun onlara. Sanıyorum Türkiye'nin e, evet. üyeliğinden de bahsettiler. Tabii. Nasıl bakıyorlar? yani e, Komşular, Sorunların... aynı dertleri sorunların daha da fazlalaşacağından e, şüpheleniyorlar e, doğal olarak çünkü Orta Avrupa gibi e, yani Avrupa'yı besleyen veya e, hatta yani şey yapan e, dış satıma da açık olan ülkelerin de katılmasıyla kendi durumlarını daha da zorlaşacağından şüpheleniyorlar üstelik Türkiye gibi e, yani Avrupa'nın hepsini besleyebilecek bir mutfağın e, da Avrupa Birliği'ne dahil olmasıyla biz artık e, ölmüş olacağız diyorlar. Yani biz e, tamamen e, nefesimizi kesecekler diyorlar. Buna rağmen e, Türk çiftçilere de bir e, şeyleri var, tavsiyeleri, e, tavsiyeleri var. Mı? E, çünkü aynı toprağa paylaşıyoruz diyorlar e, meslek açısından. Siz siz olun, e, şartlarınızı önceden siz koşun diyor. Yani hükümetlerinizin ne söylediğine, Avrupa'nın ne söylediğine bakmayın, kendi aklınızı koruyun diyorlar. Arkadaşımız Gökhan Gökçe ve gazeteci Stelio Berberakis'in söyleşisinden anlaşılan o ki Avrupa Birliği ekonomisi içinde büyük bir paya sahip olan tarım sektörüne ilişkin politikalar üye ülkeler içinde dahi sorun yaratmayı sürdürüyor. Tarım teşvikleri ise ileride belki de daha büyük sorun yaratacak. Özellikle aday ülkeler için. Berlin Özgür Üniversitesi'nden Profesör Alpaslan Yenal. Genişleme süreci, bu beşinci genişleme süreci çok daha farklı kapsama bakımından. 12 artı Türkiye öyle bir genişleme yükü getiriyor ki bu yükü e, fark ettitti Avrupa Birliği 95'ten sonra. Çünkü 95'te e, hazırlayıcı programlar tam üyeliğe geçmek için hazırlayıcı programlar mali yükleriyle ortaya çıktığı zaman ve o zamandan bugüne birçok tahminler var. Kaçap attı kaçap. Patlar bu genişleme diye ve herkes şimdi e, kamu oyunda da yani bu yalnız siyasi çevrede değil kamu oyunda da biraz karamsar düşünmeye başladı. E, katılım görüşmelere başladıktan sonra biliyorsunuz 31 paragraflı bir e, program. E, bu programda görüşmeler e, neticelendikçe aday ülkelerde bunu biz hiç böyle düşünmemiştik. Aneler varmış gibi. E, kaba tabirle dükkanın içi, Avrupa Birliği'nin içinin ne olduğunu e, bu, bu e, görüşmeler içinde herkes tanımaya başladı. Ve tabii çıkarlar çok farklı. Çıkarlar çok farklı. Mesela Polonya'da e, tarım, e, tarım sektöründe çalışanlar bir bakıyorlar ki bugün Avrupa Birliği Birliği'nden, birliğinden, ee, rekabet üstünlüğü hem para e, fiyat bakımından hem de kalite bakımından ürün geliyor. Yani, e, şu, böyle bir bakarsak plançolara e, Avrupa Birliği aday ülkelere aday ülkelerden e, ithal ettiği tarım ürünlerinin üstünde tarım ürünü satıyor. Şimdi bunu siz Şilezya'daki bir Polanyalı e, köylüye söylerseniz ki görüyor görüyor. E, o da diyor e, e, bunun için oraya gideceğiz yani biz? Peki tarım teşviklerinin azaltılması ve kotaların hala korunması acaba adaylarla birlik üyesi ülkeler arasında eşitsiz bir ilişki ortaya çıkarabilir mi? Çünkü çok açık ki yeni üyelerin birliğe girmesiyle üye ülkelerin pastadaki payı azalacak. Bir kez daha Profesör Alpaslan Yenalı dinleyelim. Bir mali yük var. Bu mali yük e, tahminlere göre yılda e, 25 milyardan 35-40-50 milyara kadar tahmin ediliyor. Neden bu kadar farklı tahmin edilebiliyor? E, deniliyor ki bir e, yeni üye Brüksel bütçe kaynaklarından azemi yılda e, %4 kadar kendi gayri safi milli gelirinin yüzde dördüne kadar yardım alabilir. Şimdi bunu bir şöyle hesaplarsanız, herkes yüzde dördünü alabilirse tabii, alabilirse, bu yüzde kırk milyara falan varıyor. İki büyük kaynak var, bütçe parçası var. Birisi tarım bütçesi ki bugün... Yüzde 45 ile 48 arasındaki Brüksel bütçesi tarım züphansiyonları için kullanılıyor. Yüzde 35, onun bir yukarıya giden trendi var. Bütçenin yüzde 35'i de yapısal bölge gelişmesi fonu onun için kullanılıyor. Tarım fonu aşağı doğru iniyor. Avrupa Birliği'nin kendi e, isteğiyle değil. Yani orada o kadar tarım e, çıkarlarının çarpışması var ki. E, şimdi e, şöyle bir 15 sene evveline bir bakarsak. Tarım zübansiyonları %75'ini tutuyordu. Brüksel bütçesinin. Bugün işte yarısına, %50'sine, %48'sine kadar geldi. Biraz evvel yenim, e, değilmiştim. Şilezya'daki köylü ediyor. Yani e, bunun sevdası nerede kaldı? Çünkü hem dar daralıyor hem de büyük rekabet geliyor. Şimdi bunun bir de yapısal tarafı var. Tarım Şlezya'da, Polonya'da öyle ki öyle ki, küçük işletmeler bunlar. 20 hektar, 30 hektar, 10 tane inek, 15 tane domuz falan. Böyle endüstriyel Avrupa Birliği tarım sektöründeki üretimle rekabet yapabilir mi? Hay, yapamaz. Berlin Özgün Üniversitesi'nden Profesör Alpaslan Yenal'ın görüşleri. Halkların Avrupası dizimizin ikinci bölümünde birlik içinde ekonomik olarak tartışma yaratan ve sürmesi beklenen sorunlardan bir kesit aktardık. Bir sonraki programımızda ekonomik kriterlerin yerine getirilmesi için gerek şimdi birlik üyesi olan ülkelerin gerekse adayların neler yaptıklarını inceleyeceğiz.